Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu aleyha, ve Vahid. Benim kitabıma göre 12. dersin 3. bölümü El-Thalith El-Cazimu fialen vahiden Erba'atu ahrufin vehiyye Bir tek fiili cezmeden Erba'atu ahrufin dört harf vardır. Vehiyye onlar da şunlardır. Bir tek fiili cezmeden Birincisi el evvel lem kema fi kavlihi teala yüce olanın şu kavlinde buyruğunda geldiği olduğu gibi elem necal lehu ayneyni lisane ve şefeteyn el beled sekiz dokuz. Biz onun için iki göz bir dil ve iki dudak necal yapmadık mı? buradaki lem cezmi cedat nec alu fiilini cezmetti nec al oldu. Aynayn ise cari fiilin mef'ulüdür. Vav ile diğerlere atıf. El sani ikincisi lem ma fi gavlihi teala yüze olanın şu buyruğunda olduğu gibi lem ma edatıdır mayehulil imanu fi bi kum en hocuraat 14 henüz iman kalplerinize girmedi cümlesinde de fiilini lemma 7 hulu filmini cezmetti lemayehuloğlu iliraye sakininden dolayı yethulil diye imana birleştirdik konuu bu es Salis 3 harf لَنَّاهِيَتُ كَمَا ف۪ي غَبْلِهِ تَعَالَى Yüce olanın şu buyrunda olduğu gibi nehilasıdır. لَا tahzen اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا اَتَّوْبَ 40. Hüzünlenme, üzülme muhakkak ki Allah bizimle beraberdir der Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mağaradayken Ebu Bekir radıyallahu anh'a. Buradaki nehilası tahzenu fiilini cezmetti. La tahzen yaptı. Errabi'yi dördüncüsü ise Lamul emir. Emir lamıdır O da cezmeden harflerdendir. Kemâ fi gavlihi teâlâ Yüce olanın şu buyruğunda geldiği gibi fel yenzuril insanu ilâ taamih abese 34 İnsan yemeğine baksın. Fadan sonra geldiği için Sukun yapıldı, sakin yapıldı. Aslı nasıldı? Liyen yenzur idi. Emir, lamı, yenzuru fiilini cezmetti. Li yenzur, fayda birleştiği için fe oldu. Demek ki bir tek muzarî fiili cezmeden dört tane harf var. Bunlar lem, lemma, lennâhiye, lamul emir. Bunları biz parça parça görmüştük. Burada topladımları. onları. Temarin, alıştırmalar. Hati arba cumelin min inshaike tahbi kull wahidatin minha harfen yeczimu fi'len wahiden. Parça parça bir yapayım sonra bütün olarak yapayım inşallah tercümesini. İnşandan yani senin yaptığından, kitaptan alıntı değil. Senin yaptığından 4 cümle getir. Nasıl bir cümle olsun? Sıfat buradan sonrası. Onlardan her biri bir fiili cezmeden bir harf ihtiva etsin. Bütün olarak tercüme edecek olursak senin inşaatın, senin yapımından her biri bir fiili cezmeden bir harf ihtiva eden dört cümle getir. Dördüncü madde bu da kaydedir gene. El-Rabi ikra'hu merraten ukhra tefhemhu Bir kez daha onu oku. Tefhemu onu anlarsın cümlesinde. Huna tefhemu meczumun tefhem şeklinde tefhemu tefhem şeklinde meczumdur. Cezmedilmişte cezbalınmışdır. Li ennehu vega cevaben li talebi. Çünkü o talebe cevap olarak baki olmuş. gelmiştir. Talebe cevap olarak gelin. Muzarip ilde meczum olur. Herhangi bir edat olmaksızın cezmeden bir edat olmaksızın. Talebe cevap olarak. İza ve gal mudari'u cevaben nit talebi cüzime muzari talebe cevap olarak vaki olduğunda cezm olunur. Cezim yapılır. Peki nedir talep? Bemin min talebi. Talebin nevilerindendir Şu gelen iki şey. El emru ve nehyu. Emir ve nehi. Yani emretme ve yasaklama talebin nevilerindendir ki ikisi de taleptir. Emir bir şeyin yapılmasının talebidir. Nehi yapılmamasının talebidir, isteğidir. Dolayısıyla emir ve nehi gibi bir talebin cevabında gelen muzarifil cüzime, cezmolunur. Nahvu <gülüyor> e'amel amelen salihan tedhulil cennete. Aslı tedhul idi. İltikai sakininden dolayı onu kesir aladık. Salih amel i'mel. işle, salih amel yap, cennete gir. Veya cennete girersin. Buradaki tedhul tedhul cevabım oldu. talebin salih amel yap şeklindeki talebin cevabını, cevabını olduğu geldiği için tedhul oldu. Başında da hiçbir şey geçmedi. Tabi. Bir daha örnek. La teksel tenca Tembellik yapma başarırsın. Veya tembellik yapma, başar da diyebiliriz. Ama başarısı biraz daha uygun. Başarı ver veya La teksel Bu nedir? Nehidir. Ama bir şeyin yapılmaması e, cihetinden taleptir. Tembellik yapmama, tembellik etmeme talebidir. Onun cevabında gelen muzarifi ise tencahu idi. Talebin cevabı olduğu için cezmonu oldu. Tenca. Parçadakine tekrar geçelim. İkra hu merreten ukrâ. Onu bir kez daha oku. İkra hu. Orada bir okumayı talep var. Cevabı tefhem hu. Tefmuhu idi. Tefhem hu oldu. Talebin cevabında geldiği için cezmedindi. Manası onu bir kez daha oku. Anlarsın. Aşağıda da bununla ilgili örnekler var hı hı. ve oradaki e, talebin cevabının tayin edilmesini isteyen alıştırmalar var. Daha iyi anlaşılır inşallah tercüme ettikçe. Temariyün alıştırmalar bu hususla alakalı. Yani talebin cevabındaki muzarif ile alakalı. Ayn cevabet talebi fi kulli cümletin mim Gelen şeylerden her bir cümlede talebin cevabını tayin et. Belirle. Vat bit hu bir şekli ve onu şekiller harekete İclis İclis bu bir taleptir. Oturma talebidir değil mi? Otur. Onun cevabında gelen Muzarifil Nesma İltikâ et sakinliğinden dolayı Nesma'il ekhbâra Otur, haberleri dinleyelim. Otur, haberleri dinleyelim. İkisi beraber geçiyorlar veya bir yere gidecekler, hareket etmek zorunda haber saati geldi Otur da haberleri dinleyelim diyor. Öbürünün gitmesine engel olmaya çalışıyor. Tamam mı? Öyle anlayalım. Kıf kalk veya dur. Nakra hadihin ilane. Bu ilanı okuyalım. Dur, bu ilanı okuyalım. Yürüyorlar, bir ilan önünden geçiyorlar. Yürürken okuyamıyorlar. Onun dolayı yanındakine bir talepte bulunuyor. Sonada o talebin cevabı meczum geliyor. Zurni ezurke beni ziyaret et seni ziyaret edeyim. Ezurke ezuru idi aslı. Talebin cevabına geldiği için meczum ezurke oldu. Seni ziyaret edeyim. Beni ziyaret et ki seni ziyaret edeyim. Ne diyebiliriz buna? Evet. Teale hep ile soğuk. Gel çarşıya gidelim. İçtehit tencah. Çalış, başar. Veya çalış, başarırsın. La tuşrik billahi tedhulil cennete. İltiayi sahine dolayı. Allah'a eşkoşma cennete gir. Girersin tenzili indirilen Kur'an-ı Kerim'de geldiği üzere "Gale rabbuk mud'ûni estecib lekum veya mü'min atmış Rabbiniz buyurdu ki ud'ûni bana dua edin estecib lekum istecabe yestecibu estecibudan talebin cevabını olduğu için meczum meczum estecib lekum size icabet edeyim cevap vereyim. Yani duanızı kabul edeyim. O, o emirdir. Onun cevabında ki muzari meczum oldu. Kale <gâle> Musa aleyhisselamu lillahi <'ala> selam Selamun aleykun olsun Musa Allahu Teala'ya dedi ki: "Rabbi erini enzur ileyke." Kema ca fi suretil A'rafe el ayetu 143. Araf suresi ayet 143'te geldiği gibi şöyle dedi Allahu Teala'ya Musa Aleyhisselam. Ey Rabbim bana göster sana bakayım. Enzur ileyke. Enzuru değil. Enzur ileyke. Bana göster neyi göster? Kendini göster. Evet. Neticede Allah azze ve celle kendisini göstermemiştir. Çünkü o dayanamazdı ona daha tecelli etti. daha ayakta durursa ben sana kendimi göstereceğim demişti daha da paramparça oldu fi hadis ibni abbasin radıyallahu anhuma ibni abbas radıyallahu anhumanın bir hadisinde de şöyle gelmekte ihfezillâhe yahfezke ihfezillâhe tecidhu tücaheke revahut tirmziyyu Tirmizi rahimahullah bu hadisi rivayet etti Buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı Allah muhafaza et. Koru ki seni korusun. Allah'ı koru ki karşında onu bulasın. Onu karşında bulasın. Allah'ı korumak nasıl olur? Emirlerini korumak. Yasaklarına riayet etmek. Bu şekilde Allah azze ve celle'nin sınırlarını koru. Emirlerini koru ki o seni korusun. Yani Allah'ın emirlerine itaat edersen, sınırlarına riayet edersen, o seni muhafaza eder, korur. Allah'ın hakkına, hukukuna riayet edersen, korursan, onu istediğin zaman karşında bulursun. İhfez taleptir. Yahfez ke, talebin cevabıdır. Hakeza, ikinci cümlede ihfez, taleptir. Tecid, buradaki tecid ise gene talebin cevabıdır. Meczumdur. اَكْمِلْ كُلَّ جُمْلَةٍ مِنْ مَعِت۪ي بِالْفِعَلِ الْمَكْتُوبِ اَمَامَهَا Gelen şeylerden her bir cümleyi önündeki yazılmış fiille tamamla. Kemal-i Erdem. قَفْ كِتَابًا Parantezindeki cümle ise اَشْتَر۪ي Ne demek istiyor burada? ''Dur, bir kitap satın alayım.'' diyeceğiz. Gif talep, talebin cevabı eşteri eş, eş, eş, eş, kitabe. Eş, Diğeri e Teale leke şeyen e -Gülü. Gel sana bir şey söyleyeyim. E gul. Teale e, -Gül. e, -Gül. e, -Gül. e -Gül. Evet. Peki ibhas an hadi hadel kitabi ve Tecidu. Evet, bu kitabı kütüphanelerde veya kitap evlerinde ara. Tecidu. İs elim dersi an hadhih meseleti ha yeshrahu. Evet bu meseleyi öğretmene sor. Udullah'e <gülüyor> leke istecii bu. Allah'a dua et sana icabet etsin. Es-salis. <gülüyor> 3. alıştırma. Hatiyi 3 örneğin il cezmi bir talebi. Taleple cezim için 3 misal yeter. Er-rabi kaydenin 4.si. Teemmilil emsilete'l atiyete lin nutbeti ve ekmelin naqsa. Nutbe için gelen misalleri düşün sonra ve noksanı tamamla. Kemal erdir. Nutbe ise acıma Acınma veya dövünmedir. Onu ifade bir nidadır. Parçada geçmişti. Gelince göreceksiniz. Rasi Başım Vah Başım Ay başım Yazık bana gibi manalarla ifade, tercüme edilir, ifade edilir. Bir acıma bir acınma veya dövünme nidasıdır. Va ile gelir. Va o nidadır. Devamındaki kısım ise mendub denir. Nudbe var ya nudbe. Nudbe acıma acınla. Mendub ise acınılan. Dövünülen şey demek. Bir insan başı için dövünüyorsa mendub başıdır. Dişi için dövünüyorsa mendub dişidir. Dövünülen dişidir. Vah dişim, vah gözüm, vah elim deriz ya. Onun gibi. Arapça va, Türkçe va. Veya vay. Buna nida diyoruz. Ondan sonraki ismi ise mendub. Yani acınılan, dövünülen şey diyoruz. Bunun üç türlü kullanımı var. Birincisi va ra -si şeklinde. Yalın halde yani. Va gelecek başına ra -si. İkincisi bu ra -si sonuna bir tane elif ekleyerek. Ma-ra-sa ma-ra-sa o da başım demek. Vah başım, vah başım. Bir de sonuna, burada geldiği gibi parçada veya kitapta sekdehası dediğimiz, durduğumuz zaman okunan H var ya, o getirilerek olabilir. Vâ râ sâh. Oradaki H sekdehasıdır. Hani biz limazayı lime diye okuduğumuz zaman nasıl okuyorduk? Lime. lime. Ona bir sekdehâ'sı yok değil mi? Durduğumuz zaman Kendiliğinden getirdiğimiz ha işte bu sekte hası. Sekte hası da getirilebilir. Sekte hası getirilmeden de va sa de, diye kullanılabilir. Ha keza hem yani tarif elif getirilmeden va si va ayni ni batni ilaher söylenebilir. Üç türlü kullanımı varmış. Rasi baş başım. Va si veya va sa veya va sa Vah başım, ah başım diye başının ağrıdığını ifade eder bir kelime. <güler số> Hakeza yedi. Vah vayedi vah yedih, vah vah elim, ah elim. Elinin acıdığını ağrıdığını ifade eder bir kavram. <güler> batni karnım, kalbi kalbim, zahri sırtım, ayni gözüm, sinni dişim, rıcli ayağım. Elhamis kaydelerin beşincisi ahi veya ahin ah ah deriz ya ismu fiilin mudari'in bimana etevecca'u mebniyün alel kesri ve failuhu lamirun müstetirun vücuben takdiruhu ene ahi veya ahin muzari isim fiildir ve teveccü yani sancıyorum ağrıyorum manasında gelir. Kesra üzere mebnidir. Tek hareke veya tenvin şeklinde, ahi veya ahin şeklinde kesra üzere mebnidir ve onun faili vücuben takdiri ene olacak şekilde müstetir zamirdir. Yani eee ahi veya ahin en teçin kullanmaz, Nahnu için kullanmaz, Ene için kullanılır. Müfred mütekellim için kullanılır. Başkas için kullanılamaz topluluk için veya gaip için, muhatap için kullanılmaz. Ağrıyorsun demek için ah, ah kullanılmaz yani. Veya ağrıyoruz. Canımız yanıyor için kullanılmaz. Evet, altıncı alıştırma hati, cem, ali kelimatil hatiyeti. Gelen kelimelerin cemiyesini getir. Veftun, gülafun, <gülüyor> taamun, carun, cidarun, şefetun, meridun. Hatî müfredel esma hatiyeti gelen isimlerin müfredine getir. <gülüyor> Ecvibetün udama zuvvarun. Bir de uvvadun var sizde. Hatî mudarial ef'al gelen fiillerin muzariyesine getir. Lebise kesile feraga e, sahira minhu gharaze hazine eşrake billahi istecabe. Diğeri Öğrenciler arasında yapılacak bir şefavi veya şifahi alıştırma. Bana şununu göster veya buna şunu göster şeklinde bir alıştırma. O yedinci kısmı yapmıyoruz.